İlan ettiğimiz üzere bu hafta İmam Muhammed İbni İsmail İbni İbrahim Rahimahullah'ın Sahih diye bilinen kitabını okumaya başlayacağımızı ilan etmiştik. Tabi bu alim Muhammed Bin İsmail Bin İbrahim Rahimahullah dediğim zaman belki birçoğunuz bu alim kim? Diyecek. Diyordur da. Tanımamıştır da belki. Bir dedesinin ismini daha söyleyelim. Belki tanıyanlar çıkar. İbn Mugira Yine belki tanıyanınız çıkmadı. İbn Berdizbe. El-Cu'fi. Kim bu alim? Buharalı. Muhammed bin İsmail. Tabi halk arasında, insanlar arasında, ilim talebeleri arasında... Bukhari olarak şöhret salmış. Bu ismiyle tanınan, bilinen bir alim. Aynı kim gibi? Albani gibi değil mi? Albani dendiğinde belki de birçok insanın aklına Arnavut gelmiyor. Bukhari dendiğinde belki birçok insanın aklına Buhara gelmiyor, Özbekistan gelmiyor. Bu isimle, bu alimle özde özdeşleşmiş memleketler bunlar. Orada oldukları için oraya nispet ediliyorlar. Ondan dolayı da Ee, bu şekilde şöhret kazanmışlar. Halbuki Bukhari'nin ismi nedir diye sorduğumuzda ne diyeceksiniz? İsmi nedir Bukhari'nin? Muhammed. Muhammed bin İsmail. Muhammed İbni İsmail İbni İbrahim İbni Mughira İbni Berdizbe El-Cu'fi Künyesi Ebu Abdillah Künyesi Ebu Abdullah Rahimahullahu Allah Teala Allah-u Teala'nın kitabından sonra yeryüzünde en sıhhatli kitap olarak kabul edilen İslam ümmeti tarafından bu şekilde telakki edilen kitap. İmam Bukhari Rahimahullah içinde zikretmiş olduğu hadislerle öyle bir eser sunmuş ki bu ümmete allah Teala'nın kitabından sonra bir beşerin yazdığı diyelim bir beşerin derlediği, bir beşerin topladığı ...en sıhhatli kitap. Bunun yazarı... ...müellifi... ...bu hadisleri derleyen, bu hadisleri toplayan... ...büyük alim... ...Muhammed İbni İsmail. Hicri 194 yılında ne yapıyor? Dünyaya geliyor. Cuma günü, Şevval ayının 13'ünde. Hicri 194 yılında... ...dünyaya gelmiş. 256, Hicri 256 yılında da ne yapıyor? İmam Bukhari Rahimahullah... ...vefat ediyor... 18 yaşında hac yapmış, Mekke'ye gitmiş, oradaki alimlerden hadis dinlemiş ve birçok ülkeyi diyarı gezmiş, hadis toplamış bir alim. Yaklaşık 1000 küsür, bazıları 1080 diye zikrediyor tane hocası var. Yani 1080 kişiden hadis dinlemiş. Kendisinden hadis alanlarının sayısı ise pek çok. Sahih Buhari'yi kendisinden yaklaşık 70 bin kişinin dinlediği söyleniyor. Tabi eskiden ilim meclisleri, camiler e, hadis alimleriyle dolar, hadis öğrencileriyle dolar. Oralarda hadisler insanlara rivayet olunurdu, rivayet edilirdi, nakledilirdi. Hatta camiyi bir şehrin Bağdat'ın, Şam'ın e, Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin Nebe Nebevi gibi büyük yerlerde, büyük şehirlerin, büyük camilerinde ne yapılırdı? Hadis, büyük hadis alimleri oralarda Hadis rivayet ederlerdi. Tabi camiler ne olurdu? İlim talebeleriyle dolardı. İlim talebeleriyle dolardı. Mikrofon da olmadığı için insanlar belki de bir camide 10 bin, 20 bin, 30 bin, 100 bin kişi yapardı? Bir mekanda toplanırdı. Orada o muhaddisin, o alimin rivayet ettiği hadisleri birbirlerine ne yaparlardı? Naklederek rivayet ederlerdi. Mesela İmam Bukhari başlıyor diyor ki Haddeseni el-Hümeydi, seni Sufyan anlatıyor senedi. Hadise geçiyor. İlim halkasındaki bir kişi ne yapıyor? İmam Bukhari'nin sürelerini arka tarafa naklediyor. Mikrofon yok. Diyor ki Haddeseni kâle el-Bukhari. Bukhari dedi ki Haddeseni Hümeydi, An Sufyan. Bu şekilde ne yapıyorlar? Birbirlerine naklediyorlar sürekli. Ve bu şekilde allah Teala ne yapmış? Bu dini bizlere muhafaza etmiş. Bu dini bu şekilde korumuş. Bu ricaller ile, bu kimselerle, bu kişilerle. Yine o ilim meclislerine insanlar küçük yaştaki çocuklarını getirirlermiş. O ilim meclislerinde, Sema meclislerinde, hadisi dinledikleri, duydukları, işittikleri meclislerde aynı zamanda notlar da tutulurmuş. Kimler katılıyor, kimler geliyor, kimler şahit oldu diye. Kimileri kundaktaki çocuğunu ne abarmış, O ilim meclisine getirilmiş. Neden? Şimdi düşünün. İmam-ı Buhari'nin meclisine birisi geliyor. 40 yaşında. Çocuğuyla birlikte. İki yaşında çocuğunu da getiriyor ilim meclisine. Bu iki yaşındaki çocuk e, direkt Buhari'nin meclisinde bulunduğu için Buhari ile arasında kimse girmiyor. Ama Ondan sonra gelecek bir kimse, aynı yaşıtta olan bir kimse. Belki o hadisi ne yapacak? Gelecek Buhari'den işiten, Buhari'nin meclisinde bulunan o iki yaşındaki çocuktan duyacak. Bu sefer ne olacak? Ravi zinciri çoğalacak. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam arasında beş kişi olacağına o çocuktan alanın kaç kişi oluyor? Altı kişi oluyor. Buna ne deniyor? isnat nazil. Yani düşük isnat. Neden düşük isnat? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile arası ne oldu? Açıldı. İnsanlar o gün ne için yarışıyorlar? Bildiği hadisi, ezberlediği hadisi, sahih olarak kendisine ulaşan hadisi bir kişi daha düşürebilir miyim diye kalkıyor. Şam'dan nereye gidiyor? Mısır'a gidiyor. Kalkıyor. Medine'den nereye gidiyor? Medine'ye gidiyor ki ne yapsın? Arada mesela diyelim ki Medine'de hocasından duyduğu hadisi gidiyor Mısır'a hocasının hocasından duymaya. Neden? Hocasıyla Aynı tabakaya, aynı merhaleye, aynı şeye gelsin diye. Yani bu ümmet bu hadisi e, aleyküm, aleyküm, aleyküm. aleyküm daha sonraki nesillere aktarmak için o kadar çok gayretler sarf etmiş ki bunları ilim ehli kitaplarda zikretmiş. Yani İmam Bukhari rahimahullah geceliğin hadis yattığı zaman sürekli yanında bir kandil bulundurulmuş. sürekli faideler, hadisle alakalı konular aklına geldikçe kalkar, kandilini yakan, not alırmış. Bir gecede 20 kere kalktığı söyleniyor İmam Bukhari'ne. Bir hadis için kalkıyor, not alıyor sürekli. Yani bir insan onunla yaşarsa, onu severse ne oluyor? E, o konuda bariz oluyor, ortaya çıkıyor. İmam Bukhari'ye sordukları zaman nasıl da böyle bir seviyeye er eriştin, nasıl da bu hadis ilminde böyle bir makama geldin dediklerinde diyor ki hayal etmedim. İlimde haya olmaz. İkincisi de çok sevdim. Çok sevmek gerekiyor. Bir insan utanmazsa ve çok severse Allah'ın izniyle ne yapar? O elimde başarılı olur. Bizler okumaya devam ediyoruz. Bizden sonraki nesiller gelecekler. Bu kitabı okumaya devam edecekler. Bizim bu İmam Bukhari Rahimahullah'ın e, kitabında Biz Sahihul Bukhari diye e, şöhret kazanmış. Buhari'nin Sahih adlı kitabın Kitabul İtisam, Kitabul İtisam'i bil kitabı ve Sünne, Kur'an ve Sünnet'e itisam etmek bölümünü okuyacağız. İtisam kelimesinin hangi manaya geldiğini az sonra zaten ders esnasında öğreneceksiniz. Nereden alındığını, bu kelimenin ne anlama geldiğini az sonra öğreneceksiniz. Allah nasip ederse İmam Buhari Rahimehullah büyük ilim ehli tarafından, büyük alimler tarafından da e, ilmi seviyesi ne şahitlik olunmuş bir alim. Ahmet İbn Amelli diyor ki: "Ma ahracu Khorasanu mislehu." Khorasan onun bir kimseyi daha çıkarmadı diyor. Khorasan dediğimiz yer neresi? Bugünkü Özbekistan'ın bulunduğu o bölge. Böyle bir insanı çıkarmadı diyor Khorasan. Yine onun hakkında denen sözlerden bir tanesi de diyorlar ki Buhari kendine benzer bir kimseyi kendisi dahi görmemiştir. Yani ne ümmet görmüştür ne de kendisi görmüştür. Kendisine benzer başka bir kimseyi. Böyle büyük bir alim. Evet ül itisami bil kitab ve Kur'an ve sünnete, kitap ve sünnete i'tisam etmek. Buradaki i'tisam kelimesini İmam Buhari rahimahullah... Hepinizin belki de bildiği ayet سليمان، الله Allah Teala وعتصموا وعتصموا بحب لله، الله تعالى يقول: أن allah يحب ki Allah'ın الله يحب الجميع، أن الله يحب الجميع، Allah'ın ipine يحب الجميع، أن الله يحب الجميع، أن الله يحب الجميع، أن الله يحب الجميع، أن الله يحب الجميع، olarak, lügat olarak Çünkü kelimelerin lügat manalarından aldığı birçok şeyler var. Taşıdığı evet. manalar var. Sözlük manasından şer'i manalar kazanıyor. Sözlükte arkadaşlar üç mana taşıdığını söylüyorsun. Dil bilimcileri, dil alimleri. Mesela i̇bnül Faris diyor ki Mu'cemü'l-Lugat kitabında bu diyor ihtisam kelimesi ihtisam kelimesi imsak ve men ...ve mülazemet manalarına gelir. İmsak... ...men... ...ve mülazemet. Ne demek bu üç, üç kelime arkadaşlar? İmsak demek bir şeye ne yapmak? Tutunmak. Bir şeye... ...tutunmak. Men, ne demek men? O tutunduğun şey... ...şeyin seni... ...o tutunduğun şeyin dışındaki şeylerden ne yapması? Men etmesi. Mustağın yıkılması. yani o tutunduğun şeyin dışındaki başka bir şeye artık ihtiyaç duymaman. Mülazemet ise devamlılık, süreklilik. Demek ki ihtisam dendiği zaman bu üç kelime Arapçada zihne tebadur ediyor. Zihne geliyor. Arapçada dil bakımından bu manaları taşıyor. Tekrarlarsak nedir arkadaşlar ihtisam? Ne dedik? El <gülüyor> imsak. <gülüyor> Mene' ve mulazeme. Bir şeye tebessük etmek, tutunmak. O tutunduğun şey ne yapacak? Başka şeye iltifat etmenden, başka şeye yönelmenden men edecek. Sana yeterli çünkü o. Üçüncü manası da ney? Mulazemet. İşte Allah-u Teala bakın, Kur'an-ı Kerim'de bize ne diyor? Allah'ın ipi diyor. Allah'ın ipine bağlanın derken, tutunun derken, allah Teala bizlere kullandığı kelime ne Kur'an-ı Kerim'deki zikrettiği kelime ne وَاْتَصِيمُوهُ اِعْتِصَامَ دِينَ Yani tutunun yeterli mi? Hayır. O tutunduğunuz şey Kur'an, Allah'ın dini, Allah'ın ipi, İslam bir tefsire göre tutunacaksınız. Ve tutunduğunuz o şey, o din sizi gayrından, başkasından ne yapacak? Mustagni kılacak. Yani başkasına ihtiyaç duymayacaksınız. Kur'an ve sünnet sizin için yeterli olacak. Ve ona mülazamet edeceksiniz, sürekli olacaksınız. Bir günlük, bir gecelik bir iş değil bu. Yani allah Teala'nın kelamında baktığınız zaman kelamında büyük manalar var. Onun için Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken ne yapıyorlar? Kendilerini Kur'an-ı Kerim'i dinlemekten alıkoyamıyorlar. Çünkü adamlar dili çok iyi biliyor. Dili çok iyi biliyor. Ve atasimu bihablillah ib. Arapçada ip habil kelimesi daha çok kuyuya kuyuya indirilen kuyuya bırakılan kovayı çekmek için o bağlaç yani kuyu ile senin arandaki e, ip. Bu bakımdan din bizim için öyle bir mesabede, öyle bir konumdadır ki helaktan bizi ne yapmaktadır? Kurtarmaktadır. Helaktan bizi bu şekilde Çekmektedir. Aynı şekilde ilim diyor ki ip yükseklere tırmanmak için yükseklere çıkmak için de nedir? Gerekli bir araçtır. Değil mi? Daha tırmanan adamlar ne yapıyorlar? Bellerine bağlıyorlar. Veyahut da bakın bugün böyle bazı yerlerde var. İplen tırmanıyorlar. İplen yukarı, yukarı doğru çıkıyorlar. Demek ki arkadaşlar din eğer bizi Allah'ın dinine ihtisam edeceksek bağlanacaksak tutunacaksak ve onda sürekli olacaksak ve o ondan ayrılmayacaksak ve o bize yeterli olacaksa bu bize iki şeyi ne yapıyor? Nasip ediyor. İki şey veriyor. Nedir o? Bizleri aşağılardan, helak olmaktan kurtarıyor. Ve bizlerin derecesini, makamını, yükseklere çıkmasını sağlıyor. O zaman ayette kullanılan kelimeler çok önemli. Ve atasimu bihablillahi cemian. Wala Ne yapmayın? Ayrılığa düşmeyin. İmam Buhari rahimehullah işte bu kitabın yani kitap kitap kelimesi bölüm demek, ana başlık demek. Biliyorsunuz bir ana başlık var Sahih Buhari'de. Bunlara ne diyoruz biz? Kitap. Kitap el-edep, kitabul cihad, kitab as-salah. Bir de bunların altında ara başlıklar var. Bunlara da ne diyoruz biz? Bab diyoruz. Bizim ana başlığımız ney? Bölüm başlığımız kitap. Ney bu kitabın başlığımızın okuduğumuz, bu Sahih Buhari'nin içinde bizlerin okumak istediği, şu anda etmek istediğimiz bölümün başlığının adı ney? Kitabul <gülüyor> İ'tisami bil kitabı ve sunne. İ'tisam kelimesinin ne manaya geldiğini öğrendik. Kim söyleyecek İ'tisam'ın manasını bize? Evet. İmsak mene ve mülazeme. İmam Bukhari bu kelimeyi nereden seçti? Nereden aldı? Al-Imran <gülüyor> suresindeki وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Ayetin başına baktığınız zaman arkadaşlar allah Teala buyuruyor ki bu Allah'ın ipine yani dinine sımsık sarılın ayetin başına baktığınız zaman allah Teala diyor يَا اِيُهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Teala bize bu ayetin başında neyi zikrediyor? Takvayı zikrediyor. Takva. Bu hafta sizlere Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhun takva tarifini zikredeceğim. Diyor ki takvanın tarifini açıklarken Rahim radıyallahu an en yuta'a fe la yu En yuta'a fe la yu ve en yuzkara ve en yushkura fe la Nedir takva? Allah'a itaat etmek, isyan etmemek. Allah'a itaat etmek, isyan etmemek. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak, onu unutmamak. allah Teala'ya şükretmek, namkörlük etmemek. Yani takmanın taleplerine baktığınız zaman, Aleyküm Ne görüyoruz? İtaat görüyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek görüyoruz. Allah'a isyan etmekten, günah işlemekten kaçınmayı ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet. Bizlere İmam Bukhari Rahimahullah bu bapta beş tane hadis zikretmiş. İlk hadis İmam Bukhari Rahimahullah şeyhinden diyor ki, Haddesena el-Hümeydi Haddesena ka Kale haddesena sufyan an mis'ar <gülüyor> ve gayrihi an kays ibni muslim an tarik ibni şiha evet İmam Bukhari bizlere ne yaptı az sonra bizlere nakledeceğimiz sizlere nakledeceğimiz hadisi zincirini duyduğu kişileri bizlere ne yaptı aktardı tabi İmam Bukhari rahimahullah öyle ne yapıyor rivayet ettiği kişileri o kadar çok İmtihanlara, o kadar çok şartlara tabi tutuyor ki bu kitabında özellikle sahih kitabında El-Camius Sahih adlı bu kitabında şartına uymayan hadisler sahih olsa bile o kendi üst düzey, zirve olarak koyduğu o şartta uymadığı zaman o rivayeti ne yapıyor? Bu kitaptan çıkartıyor. Başka yazmış olduğu kitaplar var. Mesela ne var? Edebul Mufrat. Edebül müfret. Tabii fayda babından söylüyorum size. İmam Bukhari'nin Edebül müfret adlı kitabının adı da Edep. Kitabül Edeb. Müfret ismini kim koyuyor? Ona ilim ehli koyuyor. N niye müfret ismini koyuyorlar? Çünkü sahih Bukhari'nin içinde kitabül edep denen bir kitap bölüm daha var. Onunla bu karışmasın diye ilim ehli onu zikrederken neyle zikrediyor? Müfret. Yani yalın, tek başına, mustakil yazılmış Edep kitabı. Niye İmam Bukhari oradaki hadisleri gelip buraya koymamış? Çünkü İmam Bukhari'nin şartına uymayan hadisler var orada. Velev ki bir çoğu sahih olsa bile orada edeb-ül Ama bu kitaba girecek ne haiz değil, şartlara haiz değil. Ondan dolayı İmam Bukhari ne yapmış iki tane kitabul edep yazmış. Bir cami-ül içinde bulunan edep bölümündeki hadisler. Bir de müfret olarak, mustakil olarak ayrı yazmış olduğu edep hadisleri. Oradaki şartıyla, buradaki şartı ne değil? Bir değil. Burada ne var? Zirve. Man Bukhari burada ne yapmış? Zirveye şartlar koymuş. Buna uyan ravileri almış. Kim bu Hümeydi? Hümeydi, Abdullah İbn-i el-Hümeydi. Diyor ki Abdullah İbn-i hadde sena Sufyan. Kim bu Sufyan? Sufyan dendiği zaman iki tane Sufyan var. Birisi Sufyan Es-Sewri bir tanesi de Sufyan İbn-i Uyeyne Burdaki Sufyan ibn Uyayna. Diyor ki, An mis'ar. Kim mis'ar? Mis'ar ibn Kidam. Ve gayrihi. Mis'ar'dan ve mis'ar'ın dışında başkalarından naklediyor. Kim o başkası? Diyor ki, Raviler, Sufyan el-Savri. Sufyan el-Savri. El rahimahullah. Anqays ibn Muslim, An ibn Şihab. Anqays ibn-i Muslim, An-Tarik ibn Şihab. Kim bu Tarik ibn Şihab? Sahabi. Diyor ki Tarik ibn Şihab, radıyallahu anh, qale, qale raculun minel yahud li'omar. Yahudilerden bir adam, Yahudilerden bir kimse geldi ve Ömer ibn-i dedi ki, ya emir mu'minin, ey mü'minlerin emiri, لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ Şayet şu ayet, Allah-u Teala'nın kitabındaki şu ayet, sizlerin okuduğunuz şu ayet, bizlerin üzerine inmiş olsaydı, yani Yahudilerin üzerine inmiş olsaydı, hangi ayet? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ غَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ ayeti diyor. Bizlere inmiş olsaydı, biz Yahudilerin inmiş لَتَّخَذْنَا ذَٰلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا Biz onun indiği, bu ayetin indiği günü ne yapardık? Bayram edinirdik diyor. Fekali Ömer. Ömer ibn-i Khattab diyor ki radıyallahu anh اِنِّي لَاَعْلَمُ اَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْاَيَهِ Ben diyor bu ayetin, bu ayetin hangi gün indiğini ne yapıyorum? Biliyorum. Hangi gün indiğini biliyorum bu ayetin. Tabi tabiri caizse sahabenin o gün gündemi ne biliyor musunuz arkadaşlar? O gün ve yani peygamberin hayatındayken ve peygamberden sonra ve o altın çağlarda aleyhissalatü vesselamın çağların en hayırlısı benim çağımdır. Sonra ondan sonra gelen sonra ondan sonra gelen dediği altın çağlarda hep gündem Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. İnsanlar <gülüyor> hangi ayetin nerede indiğini, hangi saatte indiğini. Hangi ayda indiğini ne yapıyorlar? Ezberliyorlar, biliyorlar, konuşuyorlar değil mi? Ve Ömer i̇bn Hattab'ın mesela Bakara suresini 12 senede ezberlediği söyleniyor. 12 senede. Ezberliyor, okuyor, amel ediyor. 12 sene. Ve gündem hep ayet, hadis. Şimdi Müslümanların haline bakın. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin adını bilmeyi bırakın. Kur'an-ı Kerim'i okumayı dahi ne yapıyoruz? Bilmiyoruz. Yani manasına geçmeden önce harflerinde takılıp kalmışız Kur'an-ı Kerim'in. Harflerini dahi okumayı ne yapıyoruz? Beceremiyoruz. Bilmiyoruz. Bu Yahudilerden bir adam. Bazı rivayetlerde hadis ilminin şeyi budur, özelliği budur. Hadis okurken hadisin başka turuk dediğimiz... Yolları vardır. Çünkü bu hadisi sadece bir kişi duymamış. Hadisi rivayet eden bir sürü kanallar var. Rivayet kanalları var. Yani İmam Bukhari bu hadisi rivayet etmiş ama aynı zamanda bu rivayeti Tirmizi'de de bulabilirsiniz. Taberani'de de bulabilirsiniz. Müsnet Ahmet'te de bulabilirsiniz. Bu şekilde birçok hadis kaynağında, hadis kitabında bulabilirsiniz. Onun için okuduğunuz zaman hadisleri bu kitaplarda sizlere Mesela Buhari'de gözükmeyen, kapalı kalan bazı kelimeler öbür kaynaklarda ne yapabiliyor? Açılabiliyor. Mesela baktığınız zaman rivayetlere, Taberani'deki rivayette, bu Yahudilerden bir kimse denilen kişi kim biliyor musunuz? Soran kimse, Ka'b el-Ahbar. Ka'b el-Ahbar, daha sonra da Müslüman olan ve İslam'a hizmet etmiş, Tabiinden sayılan bir kimse. Aslı olarak Yahudi. Geliyor Ömer İbn-i diyor ki sizin kitabınızda öyle bir ayet var ki bu ayet şayet bizlere indirilmiş olsaydı ne yapardık? O günü biz bayram Eid edinirdik. El Eid, El -Eid yani Türkçe'ye bayram olarak geçen Terjemetlenen bu kelimenin Arapçası nedir? Eid, Adya, Odu, Eid. Ne yapmak? De devran etmesi, dönmesi, gelmesi, tekrarlanması. Şeyhül İslam İbnü Teymi diyor ki, Rahimullah, El Eid Şeria. Eid, yani bir şeyin bayram olabilmesi için, bayram olabilmesi için, şeriattan bir dayanağının olması lazım. Şeriattan bir dayanan olması lazım. Ondan dolayı bugün milli bayram diye bilinen sevgililer günü diye bilinen birçok kutlanan, insanlar tarafından kutlanan günlerin Arapçaya tercüme edilirken tercümesi ne? İd. Mesela sevgililer gününe ne diye tercüme ediyor Arapçaya geçirirken? İdül hub. İdül hub. Milli bayrama ne diyorlar? Eid Vatani. Eid Vatani. Çünkü bunlar senede bir tekrarlanan ve insanların her sene bu kutladıkları günler. Değil mi? Adaya, Odu, Eiden. Aynı şekilde zaman olarak bir zaman dilimine bayram denileceği gibi mekana da ne, ne denilebilir? Mekana bayram. bayram denilebilir. Eğer insanlar oraya sürekli gelip gidiyorsa, İnsanların uğrak yeri olduysa oraya da bayram yeri denebiliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun için dua ediyor değil mi? Ne diyor? Allah'ım benim kabrimi ne yapma? Eid yapma. Bayram yeri yapma. Veya nehy ediyor ümmetini. Benim kabrimi ne yapmayın? Bayram yerine çevirmeyin. Duası Allah kabri Allah'ım Vasenen yübed. Allah'ım benim kabrimi ibadet olunan bir put haline, bir mekan haline getirme. Ama bizim metne diyor ki, La Teccalu kabri aydan. Kabrimi neye çevirmeyin? Bayram yerine çevirmeyin. Onun için bu konuda tevessu edilmesi doğru değil. Yani falanca bayram, şu bayram, bu bayram. Müslümanların iki tane neyi var? Bayramı var. Bu ayeti gelime. Alıyorum ikmal Maide Suresi'ndeki bu ayet-i kerime çok mübarek bir ayet. Bizlere müjde veren bir ayet. Bugün Allah Teala diyor ki bugün dininizi ne yaptın? Kemale erdirdim. Yani ne oldu? Kamil. Bardak doldu. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu, Mülhemir adam. Çok zeki bir adam. Diyor ki bir şey tamama erdiği zaman artık onda ne başlar? Eksilme başlar. Yani diyor ki artık bu dinde ne olacak? İnsanlar bu dini eksiltmeye kalkacaklar. Tabi bu din adına bir kusur değil. Din mükemmel tam. Ama insanların onu yapması? Eksiltmesi problem. Aynı öne gibi yani bir şeyin eksilmesi onun Kaybolması yahut da onun e, tahrif olması anlamına gelmiyor her zaman. Mesela Dolunay'ı düşünün. Dolunay tamama erdiği zaman 15. gün, 13. gün, 14. gün, 15. gün böyle yuvarlak tepsi gibi oluyor. Ardından ne yapmaya başlıyor ay? Eksilmeye başlıyor. Diyor ki bir şey Kemal'e erdiği zaman diyor ne yapmaya başlar artık? Tam olduğu zaman yeniden eksilir. Korkuyor. Çünkü sürekli din tamamlanıyordu. Maalesef bugün insanlar dilleriyle bunu söylemeseler de yaptıkları fiilleriyle, yaptıkları davranışlarıyla, işledikleri bidatlerle aslında neyi söylemiş oluyorlar? lisanı halleriyle, tavırlarıyla, bedenleriyle bu din nedir? Eksik gelmiştir, eksiktir. Her gün bu dini yaşayanları, bu dini temsilcileri günün şartlarına göre, ihtiyaçlarına göre, Müslümanların keyiflerine, kafalarına göre ne yapmaktadırlar? Çıkardıkları bidatlerle tamamlamaktadırlar diyorlar. lisan halleriyle bu, bunu söylüyorlar. Yani onlara dediğimiz zaman siz böyle mi söylüyorsunuz? Hayır canım derler değil mi? Olur mu öyle şey? Biz nasıl olur da böyle bir şey iddia edebiliriz? Ama anlattığın zaman, dediğin zaman ya kardeşim bak. Sen kalkıp kandil kutluyorsan, mevlüt kandilini kutluyorsan, topluca tespihat çekiyorsan falan falanca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmayan amelleri yapıyorsan, bu yapmış olduğun ameller Peygamber'in döneminde olmadığını biliyorsan, senin bu tavrın, bu duruşun nedir? Budur. Yani sen lisanı halinde halinle diyorsun ki, bu din kemale hiçbir zaman ermedi. Çünkü kemale eren bir şey, mükemmeldir. Artık ona dışarıdan bir şeyin eklenmesine ihtiyacı yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde, Peygamberin konuşmadığı, ashabın konuşmadığı, peygamberin amel etmediği, ashabın amel etmediği, yapmadığı şeyleri bugün birileri kalkıp yapıyorsa, bugün birileri kalkıp din adına konuşuyorsa demek ki bu kimselerin nezdinde o gün için peygamberin yaşadığı din ne değildi? Kamil değildi. Onun için İmam Malik ne diyor? Kim dinde bidat-ı hasen olduğunu, güzel bidat olduğunu iddia ederse Sanki ne söylemiş olur, ne iddia etmiş olur, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bu din'e ihanet etmiş olduğunu söyler diyor. Çünkü Allah taala Ali o mükemmel takum, din'e Bugün sizin dininizi tamamı erdirdim diyor. Ve etmem to'alekum niyemeti, nimetimi sizlere ne yaptım? Tamamladım. Ve razîtu'lakum al-islam dina. Din olarak da sizlere neyi seçtim? İslam'ı İslam seçtim. Ayetin zikrediliş şekline baktığınız zaman, ayetin sıralamasına baktığınız zaman, Allah sana önce neyi zikrediyor bize? Bugün dininizi ne yaptım? Tamamladım. Ve bu şekilde de nimetimi ne yapmış oldum? Tamam verdirmiş oldum. Din olarak da sizlere ne yaptım? İslam'ı seçtim. Halbuki baktığınız zaman en sondan başlanılması gerekiyordu. Çünkü öncelikle bize seçilen şey ne? Yani bu sıralamaya bakın. Sıralamaya bakın. Desek ki bu aşağıdaki sıralamaya göre en önce hangisi gelir? İslam. Allah Teala önce bize ne yaptı? İslam dinini ne yaptı? Seçti. Ardından nimetini tamamladı. Ardından da en son olarak ne yaptı? Dinini kemalerdirdi. erdirdi. Yani 23 sene önce peygamberin ilk geldiği gün Allah Teala bize ve bütün peygamberlerle birlikte gönderdiği, yararına gönderdiği İslam ile ne yaptı bizlere? Bu dini seçti zaten. İlk önce sıralamada bu geliyor. Ama ama Allah Teala nimetini bu şekilde bizlere sarılandırıyor. Çünkü indiği gün bizlere Hatırlattığı, zikrettiği önemli nimet hangisi? Dinin kemale erme nimeti. Dinin kemale erme nimeti. Diyor ki, اَلَّوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Dininizi, sizin dininizi de anladım. Ardından da diyor ki, رَد۪ي تُلَكُمْ Sizlere dini ne yaptım? Sizlere dini İslam olarak seçtim, kıldım. Nimetimi de ne yaptım diyor, tamam erdirdim. Nimeti kendine ne yapıyor? İzafe ediyor. Nimetiyi diyor. Bakın. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Dininizi, Dinimi mi demiyor? Ama nimeti derken nimetimi diyor? Onun için alimler diyorlar ki, bugün diyorlar, bir mümin sağına baksın, soluna baksın, nereye bakarsa baksın, görmüş olduğu bütün nimetler kimin nimetidir? allah Teala'nın nimetidir. Yani sana allah Teala bir hoca bahşettiyse bile, bir kitap olarak bir alimin kitabı geldiyse bile, bu âlemin nimeti değildir. Bilakis kimin nimetidir? Allah Teala'nın verdiği bir nimettir. Ömer bin Hattab ne diyor radıyallahu anh? Ben diyor bu ayetin hangi gün indiğini biliyorum. Hangi gün indiğini biliyorum. Hatta bir rivayette diyor ki mekanel lazî nezelat fî indi yeri biliyorum. وَالْسَاءَ تَلَّت۪ي نَزَلَتْ ف۪يه İndi saati biliyorum diyor. Sahih-i Müslim'de geçen rivayette. İndi saat. Ne zaman indi bu? O, Cuma o, günü o, indi. Arafa günü Arafat Arafat Arafat. Arafat indi. Arafat'ta indi ve ikinci namazından sonra indi. Ba'del asr. İkin namazından Yani Yahudilerin bayram edinirdik dediği gün aslında Müslümanların bayramı. Niye? Cuma günü. Haftanın bayramı. Ve Arafat Arafat da müminlerin bayramı Sahih bir rivayet var rivayet diyor ki Aleyhissalatü vesselam Müsned Ahmet Rivayet İmam Ahmet'in müsnedinde Diyor ki İduna Ehlel İslam Yahut da İslam İslam ehli Yani biz Müslümanların diyor bayramı Yevmu Arafa Arafa günü bayramımızdır Yevmun Nahri Eyyame Teşriq Kurban günü, kurbanın kesildiği gün ve kurbanın kesildiği günün ardındaki bir, iki ve üç. Yani bayramın ikinci, bayramın üçüncü, bayramın dördüncü gün diyoruz biz Türkiye'de. Bu günler de diyor bayramdır. Demek ki allah Teala'nın lütfu öyle bir lütufla bize ikram etmiş ki bu ayetlerin indiği gün zaten Müslümanların bayramı. Hem haftalık bayramı hem de senelik, mevsimlik, yıllık bayramı. Bu ayet indiği zaman arkadaşlar bu ayet indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 80 gün yaşıyor. 80 gün yaşıyor. Bazı ilim ehli diyor ki bu ayet indikten sonra artık ahkam ile alakalı hiçbir şey inmedi Allah Resulü aleyhisselatü Ahkam ile hiçbir şey inmedi diyor. Burada Semi Asufiyan. Mis'aran ve Mis'ar Mis'arun Kaysan ve Kaysun Tarikan. İmam Buhari diyor ki hadisin devamında Süfyan Mis'ar'dan işitmiştir. Mis'ar Kays'tan işitmiştir. Kays da Tarık'tan işitmiştir. Hepsi ne olmuştur? Birbirinden işitmiştir. Sema birbirine işitmesiyle olmuştur. Sabit olmuştur. Demek ki arkadaşlar Allah Teala'nın biz bu ümmete, ümmeti Muhammed'e bir lütfu ki Dinini yapmış? Kemale erdirmiş. Bizlere mükemmel bir din bırakmış. Hiçbir eksiklik yok. Bizlere düşen ne o zaman? Bizlere düşen İmam Bukhari'nin de bu kitap, kitaba başlık attığı şey El-i'tisamu bil kitabi ve sünne Yani neydi? Tekrardan dönersek İ'tisam kelimesinin manasına neydi arkadaşlar? İmsak <gülüyor> mene, mene ve mene. mulazeme Tutunacağız bu dine çünkü bu din kamil Bu din mükemmel. Bu din eksiksiz. Sonra ne yapacağız? Bu dine tutunduktan sonra bu dinden başka, yani Kur'an'dan ve sünnetten başka kafamızı kaldırıp da ihtiyaç duyacağımız bir şey olacak mı? Olmayacak. Ve bunun üzerine ne yapacağız biz? Sürekli olarak devam edeceğiz. Mülazamet edeceğiz. Ve inanın arkadaşlar bu bizim menhecimiz. Yani bu bizim kaidemiz, kuralımız. Ve bunu biz Daha sonra rivayetler gelecek. Kur'an ayetlerini, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın hadislerini kime göre anlayacağız? Ashab'a göre anlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına göre anlayacağız. Bu kaide ve kural ve bu menheç üzerine olan insanlarla birlikte olacağız. Bu menheç üzerine olmayan insanlardan da ayrılacağız. Velev ki anamız, velev ki babamız, velev ki can kardeşimiz olsa bile. Diyor ki, Yusuf İbnü'sbat. Yusuf İbnü'sbat diyor ki: Babam diyor kaderi inkar ederdi. Yusuf İbnü'sbat diyor babam kaderi inkar eden bir adamdı. Dayılarım Havariç hariciydi. Diyor ki Pardon dayılarım diyor Rafiziydi. Amcalarım hariciydi. Yani yakın çevresinde hep bela, fitne, herkes bulaşmış bir şey. Diyor ki fe en bi sufyani sevri Diyor beni diyor Allah kiminle kurtardı bunların arasından sufyani sevriyle kurtardı diyor yani doğru insanlarla oturmak doğru insanlarla kalkmak doğru insanlarla beraber olmak çok önemli arkadaşlar sufyani sevri ne diyor biliyor musunuz yusuf ibnu esbat esbata diyor ki eğer diyor meşrik'te Doğuda, İslam ülkelerinin doğusunda Sa eğer diyor sünnet sahibi bir adamdan haber alırsan orada duyduğun ki bir adam var sünnet sahibi, sünnet üzere. Tabi sünnet kelimesi daha geniş bir manada. Yani akide, doğru akide, Kur'an ve sünnete tutunan, ashabın fehmi üzere yaşayan, sünnet üzere olan bir insan duyarsan diyor İslam aleminin doğusunda Ve diyor İslam aleminin batısında diyor sünnet üzere yaşayan bir adamdan haber alırsan eğer diyor ki diyor Onlara selam gönder. Yani duydun ki İslam diyarının en doğusunda bir adam var. Menheci düzgün bir menhec. Akidesi düzgün bir akide. Diyor ki ona selam gönder. Ardından da diyor ki Sufyan-ı Sevri. Mâ aqalle ehles sünneti vel cema'ati. Süfyan-ı Sevri diyor ki, ehli sünnet vel cema'at ne kadar da az. Yani Süfyan-ı Sevri'nin yaşadığı dönemlerde ehli sünnet bugünkünden az değildi yani çok güçlüydü yani. İmam Bukhari'nin az önce duyduğunuz bin tane hocası var. Bin tane şeyhi var. Camiler hadis ilmiyle, alimleriyle taşıyor. Ama ona rağmen ne diyor yani ı ma Mâ ehle sunneti vel cema'a La le kai rivayet ediyor bunu. Diyor Süfyan ehli sünnet vel cema'at bugün ne kadar da az. Bugün kendi halimize bakalım. 2013'ü yaşayan biz bu ümmetin garip kurabası olarak. Değil mi? Sağınıza bakın solunuza bakın, önünüze bakın, arkanıza bakın. Ne kadar az olduğunuzu görüyorsunuz. Onun için Kardeşlerinize, kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım. Omuz omuza vermek lazım. Masihati bırakmamak lazım. Takvayı öğütlemeyi bırakmamak lazım. Çünkü her gün şeytanın kancaları birisi, birilerini bir yerlerinden yakalayıp ne yapıyor? Saf dışı şey ediyor. Aleyhisselatü vesselamın da dediği üzere rivayette. O dost doğru yolun kenarında yollar vardır. O yolların her birinin başında kimler vardır? O. Şeytanlar vardır. Bu şeytanlar ne yaparlar? Oraya çağırırlar, davet ederler. Yani bugün ehli sünnet ve cemaat çok az arkadaşlar. Tabi ehli sünnet ve cemaat derken kimleri kastediyoruz? Selefi salih'in yolundan giden, akidesi ashabın akidesi gibi olan, bid'atlardan uzak kimseleri kastediyoruz. Yani selefileri kastediyoruz. Yani Hadis ehlini kasd Yani eser ehlini kastediyoruz. ediyoruz. Yoksa Maturidileri ve Eşarileri ve Cehmileri Mu'tezilileri kastetmiyoruz. Değil mi? Bugün Ehli Sünnet ve'l Cemaat dendiğinde insanlar ne anlıyor? Maturidiler anlıyorlar. Eşariler anlıyorlar. Bunlar Ehli Sünnet ve'l Cemaat değil. Ehli Sünnet ve'l Cemaat bugün Diyanet'in ilm halinde de yazıyor. Kim onlar? İmam Buhari'ler ve bu Hanifeler. Değil mi? İmam-ı Şafi'ler, Malikler ve ondan önce gelen nesiller Tabi'in ve sahabeler. Onların yolundan giden Allah'ın izniyle ne var? Doğru yolda olur. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Kendine hidayet, kendine dost doğru yol belli olduktan sonra Rasule muhalefet eden, Peygamber'e muhalefet eden ve tabiği gayrı semil müminlerin uyduğu müminlerin tabi olduğu müminlerin yürüdüğü yoldan da başka bir yola uyan var ya bakın peygamberin peygambere muhalefet etmek ve müminlerin gittiği yoldan ayrılmak başka bir yola girmek ne olur Allah Teala diyor Yüvelih ma tevalla Girdi yola bırakırız penusnu cehennem onu cehenneme sokarız o saat masira ne kötü bir yerdir. Evet, ikinci hadis vaktimiz var mı? Ezana ne kadar kaldı? 20 15. Evet. İkinci hadis haddesena Yahya bin Bukeyr. Diyor ki Muhammed bin Rahimahullah. Yahya bin Bukeyr bize anlattı ki, tahdis etti ki haddesena el-Leys. Kim bu Leys? Duydunuz mu siz Leys'i? Leys İbn Sa'd. Bu alimin kendine ait mustakil bir mezhebi vardı. Hatta diyorlar ki i̇mam Malik'ten daha fakihdi. Ama i̇mam Malik'in öğrencileri vardı. Onun ilmini kendinden sonrakilere naklettiler ve bu mezhep ne oldu? Yaşadı. Aynı Evza'inin mezhebi gibi. İmam Evza'i. Duydunuz mu Evza'i? Değil Evza'i Mezhep sahibi imamlardan bir ekolu var bir mezhebi var yaşayan ama öğrenciler onu yaşatamadığı için ne oldu günümüze kadar gelmedi leys de böyle birisi ne diyor İmam Bukhari Haddesena Yahya ibn-i Bukeyr Haddesena leys Bize leys anlattı ki tahdis etti ki kim bu leys ibn Sa'd bakın arkadaşlar ravilerin hepsinin GBT'si var yani Birilerinin çamur atmaya çalıştığı gibi değil Yani listendiği zaman onun kim olduğunu biliyoruz. Kimlerden hadis aldığını, kimlerden kimlerin ondan hadis aldığını, nerede doğduğunu, nerede öldüğünü. Yani Allah Teala bu dini korumuş. Nerede korudu Allah Teala bu dini? CD'lerde mi? Flash disklerde mi? Bilgisayarların hafızasında mı? Hayır. Ricallerin, alimlerin göğüslerinde, hafızalarında korudu. Yani öyle bir sistem oluşmuş ki yani bu sistemi allah Teala bu ümmete bahşetmiş, nasip etmiş, öyle ricaller, öyle adamlar gelmiş ki bunları tedvin etmişler, yazmışlar. E bizler ne yapıyoruz? Hala okuyoruz, hala biliyoruz. Şimdi yeni daha 2010'larda modern sistemler, GBT denen bir şeye girdi. TC kimlik numaranı yazıyor, değil mi? Oradan senin şecerenin senin kim olduğunu çıkarıyor. Ama hadis ilminde bakın 40 sene önce de vardı, bu 50 sene önce de vardı. 300 sene önce de vardı, 1000 sene önce de vardı, 1200 sene önce de vardı, 1300 sene önce de vardı. Ne o? Ravilerin ismi, babasının ismi, dedesinin ismi, memleketi. Ondan sonra nerede doğduğu, nerede öldü? Hadis ilmindeki yeri, hadis alınır mı alınmaz mı? Zaptı, hafızası, güçlüğümüz ayıp mı? Yani böyle bir çalışmayı şimdi ne diyorlar hani? Facebook, Facebook aracılığıyla insanların ne yapıyor diyorlar şu anda? İşte Amerika... Ee, batı ee, ne diyorlar? Kategorize ediyor. Fişliyor, bilgisiz duruyor, bilgi alıyor. Niye? Çünkü bir yerde eğer şey yapacaksan kullanıcı adı açacaksan ismini yazıyorsun, memleketini yazıyorsun, doğum tarihini yazıyorsun değil mi? Ona göre hala ama hala bir şey bulamadılar yani bulmaya çalışıyorlar. Ama İslam ümmeti öyle bir sistem koymuş ki kime? Vatandaşa değil. Bu ilmi, bu dini nakleden nakledici, nakledicilere ve bu sistem çağlar boyu var ve var olmaya da devam edecek arkadaşlar. Allah hamdolsun. İşte inna nahu nezzelne zikra ve inna, nah, nah, nah ve inna lehu ve hafizun. Biz bu zikri biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Nasıl korundu? Böyle korundu arkadaşlar. an An ukayl mi akil mi? Ravi. Şimdi geldi. Leys İbn-i Saad kimden naklediyor? Ukayl mi akil mi? İki türlü de okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. İki türlü de okuyabiliriz. Buhari'de bazı raviler var. Adı akil. Bazı raviler var. Adı ukayl. Hangisi bu? Sadece hadis okumayalım. Biraz ravi, rical hadis metodolojisi okuyacağız inşallah. hadis ıstılahı. Niye ukeyl? Ukeyl olduğunu anlayabilmek için ukeylin hocasına bakmamız lazım. Diyor ki alimen, Buhari'deki diyorlar, İbn-u Şihab, İbn-u Şihab, Muhammed i̇bn Müslim, İbn-u Şihab, Ez-Zuhri, den rivayet ettiyse ukeyl'dir. Onun dışındaki bir kimseden rivayet ettiyse kimdir? Akil. Yani ukel okay çünkü başka bir adam. Akil. Başka bir adam. Hasan Öseyin gibi bir şey. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şeyi, sistemi. Yani. Şimdi adam mesela geçen bir videoda gördüm. Mısır'da modern hadis inkarcılarından bir tanesi çıkmış. Safsak herif. Buhardaki hadisi tenkit edecek. Ravileri okuyor. Hepsini yanlış okuyor. Yani. Çünkü ilmi yok adamın. Yani Ukeyli Akil okuyan adama ne yaparlar bu bu seneddeki? Ukeyli Akil okuyan adama gülerler. Niye gülerler? Çünkü İbnü Şihab'tan rivayet ederse o kimdir? Ukeyl'dir. Akil değildir. Ukeyl İbn Halid el-Eyli. Ukeyl İbnü İbn Halid el-Eyli. Kimden rivayet ediyor? Muhammed İbn Müslim İbnü'n Şihab ez-Zuhri. Kim bu adam? Muhammed İbn Şihab ez-Zuhri. Hadisi ilk tedvin eden, yani tedvin ne demek? Kitap halinde tedvin eden, hadisleri derleyen, toplayan. Daha önceden hadisler yazılmış. Peygamber döneminde, aleyhisselatü vesselam döneminde hadisler yazılmış. Sahabeler hadis yazmış, değil mi? Ancak bunu tedvin olarak toplayan, derleyen kim? Ez-Zuhri. Onun için bu internette çıkan salaklar Buhari'ye saldırıyorlar. Yani Buhari'den önce. Kaç göbek önce? Bakın. Kaç kişi önce? Yahya İbn-i Bukeyr. Leys i̇bn o Sa'd. Ukayl. Ukayl'den sonra kim? i̇bn Şihab. Dördüncü kişi. Yani Buhar'dan dört tabaka, üstteki adam ilk defa hadislerini yapmış. Ama onlar Buhari'den başka kimseyi tanımadıkları için İbn-i tanımıyorlar, saldıramıyorlar bile. Halbuki İbn-i Şihab, Muhammed İbn-i Muslim. i̇bn Şihab Ez-Zuhri Ömer İbn-i Abdülaziz'i tanıyorsunuz. Ömer İbn-i Abdülaziz'in emriyle Hadisleri ne yapan? Tedvin eden bir kimse. O topluyor, o ne yapıyor? Hadisleri ilk tedvin eden kimse o. Diyor ki İbn-i Şahab Akbarani Enes i̇bn Malik Enes i̇bn Malik ne yaptı bana? Abi. Haber verdi. Ha, demek ki arkadaşlar Buhari dendiği zaman Birilerinin anladığı gibi, cahil, bazı kimsenin anladığı gibi Buhari atlayıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize haber verdi ki demiyor. Buhari ile arada kimler var? Raviler, Raviler var. E bu ravilerin bizler kim olduğunu, adını, sanını ne yapıyoruz biliyoruz. Şimdi aranızdan sorsam desem ki babanın, babasının, babasının adı ne? Belki bileniniz çıkmaz. Değil mi? Aranızdan bir kişi çıktı. Bir kişi çıktı. Ahmet'in babasının, babasının, babasının adını bilen var mı desem? Kimse burada söyleyemez. Ama bakın ne yapıyoruz? Buhari'nin dersimizin başında kim olduğunu, nerede doğduğunu, nerede öldüğünü, kimlerden hadis aldığını söyledik. Buhari diyor ki Yahya diyor ki bize Buhari haddesena Yahya bin Bukeyr. Yahya bin Bukeyr bize anlattı ki kim bu? Bunu da araştırdığın zaman nerede doğduğunu, nerede öldüğünü, kim olduğunu, kimden aldığını görüyorsun. O da diyor ki Yahya bin Bukeyr haddesena Leys. Kim bu Leys? İbn Sa'd. Fakih. Mezhep alimi. Leyli bin Musaat kimden rivayet etti? An Uqail. Uqail kimden? İbn Şihab'dan. Ve dikkat edin arkadaşlar, isimler, isimler, Ravi isimleri sürekli ne yapılıyor? Kısaltılarak zikir ediliyor. Niye? Fazla yer kaplamasın diye. Ama insanlar bunların kim olduğunu biliyor. İbn Şihab da diyor ki, Akbarani, Enes bin Malik, Raziyya anh. An. Semia Enes İbn-i Malik Ömer'i duydu ki Ne zaman duydu? El-Gad El-Gad Ne demek El-Gad? Yarın Neyin yarını? Peygamber Aleyhisselatü vefat ettiği günün yarını Yani vefat ettiği günün ertesi günü Hine bâya'l muslimûne ebâ Bekr Müslümanlar Ebu Bekr'e ne yaptıkları gün? Beyat ettikleri gün Müslümanlar yani muhacir ve ensar. Ebubekir Bekir radıyallahu anhu'ya ne yapıyorlar? Beyat, ediyor. Beyat ediyorlar. Onun için diyor ki ilim ehli selefte diyor kim? Ali'yi radıyallahu anhu Ebu Bekir'in önüne geçirirse hilafet bakımından hilafeti o hak ediyordu onun hakkını yediler derse Muhakkak ki muhacir ve ensara haksızlık etmiştir. Muhacir ve ensara dil uzatmıştır. Neden? Çünkü muhacir ve ensar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yaşamış. O kimseler aleyhissalatü vesselam vefat edince ne yapıyorlar? Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya beyat ediyorlar. Ömer ibni Kattab Müslümanların beyat ettiği gün İsteve alamin minberi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberi üzerine çıktı. Diyor ki alimler Allah Resulü aleyhisselatü vesselam öldükten sonra bu hayattan ayrıldıktan sonra o minbere beşer olarak yani insanlar arasından ilk basan kimse kim olmuştur? Ömer. Radıyallahu anh. Ömer çıkıyor ve teşehede. Teşehud ediyor. Hutbe-i Hace okuyor diyor Eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lehu. Eşhedü enne muhammedin abduhu ve rasuluh. Şehadetinin de içinde olduğu hutbe-i Hace'yi okuyor. Kable Ebu Bekir. Ebu Bekir'den önce. Çıkıyor minbere. Hazreti Ömer. Basamaklara. Ebu Bekir'den önce. Tabi az önce söyledik ya. Bir hadisi okurken. Bu hadisin Buhari'nin içinde ve diğer hadis kaynakları içindeki diğer lafızları da önemli. bu hafta vaktimiz yetmeyecek. Halbuki İmam Bukhari'nin Ahkam kitabında Ahkam bölümünde bu rivayet daha tafsilli açıkl geliyor. Hazreti Ömer mütevazi bir adam. Hazreti Ömer mütevazi bir kimse. Halim kimse. Desek ki Hazreti Ebubekir mi Hazreti Ömer mi daha cesur? Kahraman yani korkusuz hangisi dersiniz? Hazreti Ömer. Herkes Gizlenerek, saklanarak hicret ediyor. Hazreti Ömer çıkıyor. Mekke'de ne diyor? Ben diyor. Medine'ye ne yapıyorum? Hicrete gidiyorum. Varsa arkanızdan benim peşimden gelecek şimdiden ne yapsın karşıma? Çıksın, Çıksın diyorlar ki ata bindiği zaman ayakları yere değer diyorlar. Acayip bir adam Hazreti Ömer. Müslümanlar beyat etmiş Ebubekir radıyallahu Anhu'ya. Hazreti Ömer çıkmış imbere Yine Buhari'nin rivayetine başka rivayetlerde geliyor. Hazreti Ömer Bir şeyler söylüyor az sonra gelecek vaktimiz yeterse. Söyledikten sonra Hazreti Ömer'i tutuyor kolundan hadi diyor çık yukarı sen de çık sen de bir şeyler söyle. Hazreti Ömer çıkmak istemiyor mütevazı yani sen konuştun yeter. Babından Hazreti, Bukir, Hazreti Ömer ittiriyor onu yukarı çık diyor konuş. Minbere çıkartıyor Hazreti Öbekir. Hazreti Öbekir. Ki Hazreti Bekir radıyallahu anh o dönemde Ashabın Ashabı peygamberin ashabı için Müslümanlar için imamlık etmesine, dinlerine razı olduğu bir kimse. Nasıl olur da dünyalarında imamlık yapmasına razı olmasın? Hadis sahibi Buhari'de aleyhissalatü vesselam ne diyor? Muru Eba Bekir fel yusalli bin nas. Ebu Bekir'e emredin. Peygamberimiz hastalanınca, namaza çıkamayınca ne diyor? Muru Eba Bekir. Ebu Bekir e ne yapın? Emredin. Fel yusalli bin nas. İnsanlara namazı kim kıldırsın? Ebu Bekir kılırsın. Bir alimin çok güzel bir sözü var. Diyor ki yeryüzünde ...akıllıların değil diyor. Ahmakların bile diyor bildiği bir konu var. Hz. Ebu Bekir'in fazileti. Yani Allah-u Teala vefatından sonra bile peygamberinin yanından ayırmadığı bir kimse. Aynı yere, aynı yan yana gömüldüğü, gö gömülmeye, gömülmeye, göm gömülmeye e, nasip olduğu, Allah-u Teala lütfettiği bir kimse. Diyor ki Omar radıyallahu anh emma ba'd teşehhut ettikten sonra hutbeye acehut sonra diyor ki fehtarallahu lirasulihi sallallahu aleyhi ve sellem ellezi indahu alellezi indekum allah Allahu Teala Rasulüne kendi katındaki hazırladığı şeyleri seçti sizin dünyanızdan sonra yani Allah-u Teala'nın katında ne var arkadaşlar rahmet var Değil mi? orada yüksek dereceler var. Diyor ki Hazreti Ömer, Allah Teala Resulüne nereye aldı? Oraya aldı. Sizin yanınızda dünyevi şeylerden çekti aldı. Seç için seçtiği yer orası. Tabii rivayetlerde diyor ki Ömer Radıyallahu Anh Buhari'de "Kuntu ercu en ya'isha Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hatta yadmurna" Hazreti Ömer diyor ki aynı olayda bize raviler tabii bu olayı kimileri var özetiyle aktarıyor. Kimileri var tamamıyla aktarıyor. Hazreti Ömer orada konuşmuş. Kimisi konuşmasının bir bölümünü getiriyor. Kimisi konuşmasının daha uzun bölümünü getiriyor. İmam Bukhari rahimahullah da hangi başlıkta hangi bölümde zikrettiyse ona uygun olan tarafını seçip bize veriyor. Diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh kuntu ercu en ya'işe rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta yedburana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamasını temenni ederdim. Ta ki bizlerden sonra ölenerek. Böyle diyor Hazreti Ömer. Çünkü Allah Resulü öldü artık tamam. Musibet başladı. Sıkıntılar başladı. Diyorlar ki Hazreti Ömer bu sözü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizlerden sonra ölmesini temenni ederdim. Sözünü diyorlar. Neyden sonra söyledi? ...kim Muhammed öldü derse... ...onun boynunu... ...vururum sözünden sonra. Hz. Ömer ve vesselamın... ...öldüğü haberini alınca ilk başta ne oluyor? Şok oluyor. Şok oluyor. Aklı başından gidiyor. Kim diyor öldü derse... ...onun kafasını vururum. Sonra Hz. Ebu ayet okuyor. ...fe mâ Muhammedun illa Rasulun... ...qad halet min kablihi... ...errusul. Efe in Ev kutilan kalaptum Allah'a Muhammed kendilerinden önce, kendinden önce gelen rasuller gibi bir rasuldur. Öldüğü zaman, Yahut öldürüldüğü zaman gerisin geriye mi döneceksiniz? Ayetini okuyor. Hazreti Ömer kendine geliyor. Diyor ki sanki bu ayeti ilk defa duyuyorum. Tabi kendine geldikten sonra bu hutbeyi okuyor. Sanki diyor ki özür diliyor Hazreti Ömer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşamasını isterdim. Ta ki biz öldükten sonra ölene kadar. Ama diyor ki Allah Teala ne yaptı onu? Kendi katındaki hazırladı, onu hazırladığı yer için, rafiku ala için seçti. Wa hadzal kitabu allazi hada Allah bihi rasulakum. Bu elinizin arasında bulunan Allah'ın resulüne, elçisine hidayet ettiği, doğru yolu gösterdiği bu kitap, elleriniz arasındaki bu kitap var ya. Fehulu <gülüyor> bihi. Bu kitabın âmın alın. Abdurreza'nın rivayetinde İmam Bukhari'nin şeyhi musannefte فَعْتَصِمُوا بِهِ فَعْتَصِمُوا بِهِ Bu kitabı ne diyor Hz. Ömer? Tutunun, bağlanın, itisam edin, ta ki tehtedû, hidayete eresiniz. اِنَّمَا هَدَ اللّهُ بِهِ رَسُولَهُ Zira Allah-u Teala Resuline bu kitap ile ne yaptı? Hidayet etti, doğru yolu gösterdi. Evet burada kalalım. Üçüncü hadise geçemedik. Üçüncü hadis. İbn Abbas. Hakkındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası var. Kucağına sarılması var. Onu önümüzdeki hafta alırız inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik. Aşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve tuğb ileyk.